Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. Evet, bir hafta sonundan itibaren epey de bol sayıda gelişme var. Şöyle bir... Minik tur atalım isterseniz. Valla sabah gündemi oluşturursak yani pazartesi ve haftaya bakış yani öne çıkan konular işte AK Parti'nin dershaneler üzerinden cemaatle kapışması şiddetli bir çatışma yaşanıyor muhafazakar blok içerisinde. Sonra barzani ziyaretinin ziyaretin ziyaretinin kürsürünü çözümüne ilişkin E, tartışmalar, e, bundan sonraki e, gelişmeler, sonra e, Başbakan'ın Rusya ziyareti, orada yani iki tane maço, bir de birin e, diyalogları, e, bir de Şangay İşbirliği örgütü meselesi, sonra evet. ayrıca Komisyonun, yani e, Komisyonun şefsi iş, değişmiş Nihayetinde daha çok büyük bir şey var ama İran'ın anlaşması, İran'ın nükleer programının üzerinde batı olan anlaşması herhalde bir sabah toplantısı, gündem oluşturması için <gülüyor> çıkan konular olsa gerek. Çok şey var da Türkiye gibi bir ülkede, zaten yüzün işi zordur, çok fazla konu yerine bakmak durumundadırlar. Ama yani 7-8 başlıkta en çıkan konular e, bunlar e, gibi gözüküyor. Evet. Işte, yani evet yani bu... Cemaatle <gülüyor> çatışmayla başlayalım. Biz İran üzerindeki anlaşmanın nükleer anlaşma üzerinde biraz durma fırsatı da bulduğumuz için belki en... Evet. Zaten hemen başladı bunun yaratacağı şeyler. Türkiye-İran, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerden şeye kadar herhalde konu izlenilecek. Şimdi aslında gerçekten bu cemaatle e, AK Parti arasındaki dershane görünürde dershaneler ama aslında uzunca bir süredir yayılmış e, muhafazakar blok içerisindeki e, çatışma e, en önemli hususlardan bir tanesi kişilik siyaseti açısından hatta dış uzantıları da var bu işin. Ee, bu konuyla ilişkin de açık radyo programlarımızda pek çok kez bazen de ilk defa bu konuları gündeme getirmiştik. Ee, malum 2001 yılında e, parti kurulurken AK Parti kurulurken en önemli tıpak kurduğu e, kesin diren cemaati diye adlandırılan Sikimlerine bile hizmet hareketi adlandırılan e, e, Said Nursi haklarına dayanan e, bir İslami e, kol onun günümüze edilmesiydi. E, bu tarihine girecek değilim. Yani kendisini 80'li ve 90'lı yıllarda e, Türkiye e, siyasetinde ve bürokrasisinde e, medyasında, e, entelektüel hayat içerisinde kendini hissettiren bir hareket bu. E, bu hareket e, AK Parti e, kuruluşunda çok önemli bir Özellikle ıı, dış bağlantılarımın ıı, kurulmasında ve ıı, ideolojisinin o günki ideolojisinin yani Erbakan Milliyet Senamet Partisi geleneğinden <gülüyor> işte muhafazakar demokrat çizgi bir temelden çizgiye ulaşmada en önemli yandaşlarından, paydaşlarından ortaklarından biriydi ıı, Cemal. Ve bu süreç uzunca bir süre devam etti. Aslında 1928 Şubat hareketi ıı, Türkiye'de, Türk Türkiye'deki İslamcılar arasında önemli bir e, şeydir, dönüşüm başlangıcısıdır. Peki o süreç e, 40 yıllık siyasi İslam çizgisinde önemli e, değişimlere ulaştı. E, i̇ki tane e, temel şey var. Bunlar Mükkise Silah Gülen Hareketi'nin e, de görüyoruz. Bir diğer unsurda bunun önemli bir çekirdeğini oluşturan e, Gülen Hareketi'nin AK Parti düzenlemesi. Ve işte Batı ile ilişkilerinin kuvvetlendirildiği, Avrupa Birliği reformlarının başak kılındığı e, ve Türkiye'nin e, mağdur, Cumhuriyet'in e, tarihi boyutu ki mağdur alanların ortadan kaldırılması, özgürlüklerin, e, genişletilmesi ve demokrasinin genişletilmesi üzerine bir e, ittifak alanı olduğunu ve bu ittifak alanında muhafazakar bölgüsünde bu şekilde şekillendiğini Bu ciddi bir koalisyon. Hatta yani e, bu zaman zaman e, merak edin. AK Parti nerede başlar, cemaat nerede biter, cemaat nerede biter. AK Parti nerede başlar ve bu iç içe geçmiştik. E, büyük bir ittifak yarattı. E, ne zamana kadar devam etti? Evet yani Türkiye bu süre içerisinde askeri vesayet rejimleri e, bürokratik devletten normal devlete geçiş sürecini yaşıyordu. Çok çatışmalı bir zamandı ve e, muhafazına kadar blok içerisindeki farklılıklar e, sanki masif bir karakter e, görüntüsü altındaydı ve e, cemaat e, unsurlarıyla AK Parti e, unsurları eski Selamet Partisi çizgisinden nevile evle gelen çizgi arasında bir farklılık görülmüyordu ki bu temel şeyler içeride olmasına karşın farklılıklar esas E, açıkçası e, vesaire rejiminin geriletilmesiyle birlikte su yüzüne çıktı. E, bu temelde 2010 e, referandum oranasıdır. E, ama evvel ezel e, a, cemaatin uluslararası ilişkileri AK Parti kurucu e, kadrolarından daha ilerideydi. Ketilatçilerin 1928 e, Şubat'tan sonra 90'ından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesi Onun uluslararası ilişkileri adeta bir ekümenik pozisyonunda bir dini lider e, görünümünün olması. Papa'dan bütün dinler arasındaki ilişkilerin kurulması. Birleşik Devletler ve Batı dünyasıyla e, kendisiyle El-Kaide arasında ciddi bir mesafe kurulması. Yani El-Kaide e, şeyin giremediği iki ülke vardır okullarının. Resulullah Gülen Hareketi'nin. Biri İran, biri de Suudi Arabistan'dır. Yani Vehhabi ve Şii e, mesafesinin kalın olması ve uluslararası işçiler Afrika ve bütün okullar dünya çapında 120 ülkede sayısını bu konularda sizler değişik ama 120 ülkede e, yani binlerin üzerinde noktada yani bunun hepsi okul değil, dershan, derslik, işte bakıf şirket vesaire e, noktada e, üniversite, lise e, Şeyleri olan e, bilimleri olan e, finans dünyasının içerisinde olan medya dünyasının içerisinde olan E, ticari riskli olan e, geniş bir ağ yani açtığı gülen hareketi tanımlamak tanımlamakla çok uluslu bir e, şirket görünümünde yani bu yüzden gerçekten idare tarzı falan son derece önemli. Bu kadar ülkede yayılmış. Türkiye'de temelde e, ağırlığı olan özellikle 80'lerden itibaren e, eğitiminin de verdiği katkıyla birlikte e, şunu şöyle bir oran söyleniyor. Dershanelerin %20'si Fethullah Gülen cemaatine bağlı e, grupların, şirketlerin e, yürüttüğü bir faaliyeti Türkiye'de. Bu hareket eğitim üzerinden tabii Türkiye'de e, geleceğin roketli kadrolarını ki gülen hareketi e, çok uluslu bir alanda e, faaliyet gösterirken Türkiye içinde de siyasi partilerle çok önemli diyaloglar geliştirildi 80'ler ve 90'larda. Yani Ana Vatan Partisi içerisinde Turgut Özal'ın takdirini topladı, onların içerisinde yer aldı. Süleyman Demirel'in e, ve partisinin içerisinde hatta Bülent Ecevit de bu hareketi e, yakından izledi ve diyalogları e, güçlüydü. Çünkü eğitim üzerinden başlayan bir hareket olmasını dediğimiz sempati yandırıyordu. Dünyada da öyle. Pek çok cumhurbaşkanı, Türkiye'nin başbakanı, Gülen'in okulları için dünyadaki pek çok ülkede vef başkanlarına mektuplar yazdılar işlerin kolaylaştırması açısından. Türkiye'de tık Ben hareketi yani uzunca bir süre aslında Erbakan ilişkisiyle de çok mesafeli bir duruş sergiliyordu. Birbirlerini çok dostane ilişkiler içerisinde mi söyleyemeyiz Erbakan'la özellikle? Ama Erbakan dışındaki dönemi içinde işte Selamet Partisinden Republik Partisi'ne kadar olan gevçürmelerde ge ge ge partinin içerisinde de çok önemli bir desteği vardı teşkilatlarda kez ya minicik Maç Partisi kurulurken. İki reformcu İslami hareketten gelen iki e, reformcu grup burada buluştu ve ittifak haline geldi. E, çünkü e, yani Erbakan'a karşı çıkan ekip bu e, bunların birbirine iç içe geçmiş bir yapı arz ediyordu. Bu yapının en önemli güçlü olduğu alan emniyet ve hukuk bürokrasi e, içerisindelerdi. Ve genel olarak bürokrasi ama emniyet ve hukuk bürokrasi e, özellikle e, devlet çatısı altında gülen... E, ...sempatisanlarının, e, sempatik olanların e, çok yoğunlukla bulunduğu bir e, a, alandır. Ve e, zaman içerisinde vesayet reçiminde gelirtilmesiyle birlikte bu muhafazakar e, dindar çevrelerin e, örgüsü müddetin farklılıklar verilmeye başlandı. E, bu iktidar paylaşımında kendini gösterdi. Yani vesayet azaldı, azaldığı ölçüde bu çatışma da artmaya başladı bunun ekonomik tarafları var tabi yani bunlar e, yani bir sonuçta e, Türkiye e, ekonomisinin büyüme dönemlerinde çok e, aktif bir şey yaşandı işte betonlaşma e, inşaat faaliyetleri filan bütün e, eski e, şirketler yeni şirketlere kendilerini bıraktılar e, token içine bakmak yeterlidir işte pek çok e, muhafazakar e, dünyanın şirketleri büyüdü, palazlandı. Tabi burada bu falazlanma içerisinde cemaate yakın şirketlerin, yapıların e, cemaat dışı dindar yapıların e, çatışmalı durumlarına da e, karşılaşıldı. Ereğle pasta küçüldüğünce yani büyüme oranı azaldıkça bir iktidar farklı içerisinde pasta paylaşımı e, daha kalınlaşır ve sertleşir. Bunun da son yıllara yansıması var. Yani Bunun bir iktisadi tarafı var. Çatışmayı incelemek lazım Ama her şeyden evvel <gülüyor> Bu aktörlerin e, İktidar paylaşım üzerinde e, çatışması olması Hatta e, dış politikaya da yansıdığı en, en temel şeyi Hamas'a Filistin'e bakış Ve İsrail'e bakış e, İlk e, ciddi e, Mavi Marmara Olayı e, çatışmalı e, Şeyi getirdi evet. ve Muhafazakar bloktaki bir dalgalanma Mavi Marmara olayı da çok üst noktaya Fethullah Gülen bu Mavi Marmara eylemini desteklemiyordu ve İsrail ile çatışmalı bir yapı içerisinde yer alınmasını istemiyordu. Bu hükümetle Bilen Hareketi arasında o döneme kadarki en yüksek noktaya ulaştırdı çatışmalı. Daha sonraki süreç hem bu darbe davaları Ergenekon ve benzeri derin devlet vesayet rejimle ilişkin davalarda emniyet ve hukuk bürokrasisi içindeki kablolardaki Çatışma beraberinde geldi Bu da bir farklılık arz ediyordu Burada hükümet ve cemaatin bakışında e, Farklılıklar Ortaya konuyordu Nitekim e, Bir diğer çatışmalı alanda Kürt meselesinin çözümüne ilişkindi KCK davaları bir anı, bir, Birden başladı Hatta e, Güren cemaatine yakın hareketler Yani e, Bu arada şöyle bir not eklemek lazım Cemaatin e, Dindarlığı ve Dindarlığı e, İslamcı diye diyeyim, İslami içi çok Türkçü bir yapı arz ediyor. Ee, yani bu da ayrı bir inceleme konusu. Nüzyen olarak da zaten e, Türkiye İslamı üzerinden e, ve İslam'ın Türkleşmesi ya yani da bu bu, bu bu hareket tarzı daha yüksekti. E, bu anlamda da bir çatışma da alanlardan e, bir tanesi oldu. Nitekim aslında bu? E, bu Ee, Hakan Fida'nın Öcalan görüşmesi e, ve Osta görüşmesi çerçevesi içerisinde e, MİT Müsteşahı'nın ve oradan da başmanın kadar uzanan bir e, ayrı bir zirve yaşadı ve e, biliyorsunuz e, Fida'nın e, hakkında dava açılmaya kalkındı ve hatta göz altında tutuklanması bile dinleme getirildi. Bu e, döne, o dönemde ve bugün için işte cemaatçi bir operasyonu olarak nitelendirildi. Hem emniyet kanadında hem hukuk bürokrasi tarafında ve son olaya bana kadar uzanıyorlardı diyerek başbakan yasa değişikliğine gitti ve bu süreç bozuldu. Bu çatışma yani son bir yıl içerisinde cemaat açıklamalarıyla bakarsanız o parti kurulacak ise ve bu hafazekar bürok içerisinde hat saftalara geldi ve bu beraberce son 3 yılda Artan Erdoğan otoriterliği ile birlikte de e, ilerledi ve bu muhafazakar blok içerisinde yeni bu e, çatışmalarını, yeni oluşumları gündeme getirdi. Yeni partiler olabilir mi? Ya da par parti grubu içerisinde yönetimin belli değiştirilmesi gibi unsurlar burada içinde e, konuşulmaktı. Dolayısıyla e, bu aktörlerin ittifakı bozuldu. Hatta başbakan paralel devlet dedi. Karşı taraf dedi. Yani sonuçta önümüzdeki e, üç seçimler e, bugüne kadar ittifak halinde gelmiş olan muhafaza Zekar blok içerisinde e, alternatifli bakışların e, olduğunu gösteriyor. Ve bir taraftan da yine parti içerisinde e, arınç faktörü, bül faktörü gibi e, partinin kurucu unsurlarının e, Erdoğan'a göre... Gülen'e daha yakın oldukları malumu ilan edilen hususlardır. Ve bu çerçeve içerisinde Gülen hareketi AK Parti bloğunu etkileyen ve sarsan önemli bir siyasi girişim olarak önümüzdeki dönemde karşımıza çıkıyor. ve Bugün de karşımızda. Evet. Zaten efendim Yani bir eklemeyi ben de yapacaktım sözünü kestim ha, özür dilerim ama e, Mısır'daki darbe ve Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi müdahalesi konusunda da bir ayrım yaşandı mı cemaat Tabii. ve hükümet arasında yani burada da şimdi şöyle cemaat Washington yani Amerika'da e, e, yani bu da enteresan bir durum yani Türkiye tarihinin e, siyasi İslam'dan gelen en önemli siyasi uzantısı 11 yıldır iktidarda bu ittifakın önemli bir parçası olan Gülen, e, sağlık nedenleri bir Birleşik Devletler'de 15 yıldır. E, 16 yıldır bunlar, neyse. Ve e, ülkeye de gelmiyor. Ve e, tabii ki Gülen hareketi çok uluslu bir yapı arz ediyor. E, işte 100 120'ye yakın ülkede faaliyet gösteren bilimleri var. E, bu yapı e, dünyada uluslararası ilişkileri Başak ülkelerle, aktör ülkelerle güçlü ilişkilerin olmasını gerektirir bunu koruyabilmek istiyorsanız. Bu anlamda zaman zaman birleşik devletlerle Suriye ve Mısır konusunda farklılık arz eden ve çatışmalı bir şey yaşayan AK Parti, Petrullah Gülen'le de bu konularda, bu ve benzeri konularda farklılıklar yarattı. Yani Mavi Marmara bunun en önemlilerinden bir tanesi. Dolayısıyla haklısın yani Çok eklemek çatışmalı alanları uzatmak istemediğim için Şeye girmedim İçeride ve dışarıda e, Pek çok konuda farklılıklar e, Kendini gösterdi Ve Türkiye'nin e, Kafasını e, Hani doğuya döndürmesi Konusuna da geliriz e, O konuda da e, Farklılıkları olduğunu e, söylemek mümkün Yani Gülen daha e, Şey çizgisinde bir harekettir Batı çizgisinde bir harekettir zaten e, yani baktığınızda kıyasladığınızda e, çok büyük farklılıklar olmasa bile e, konuma itibariyle de dünyadaki e, teşkilatının okullar, e, hizmet hareketinin yani düşünün bu kadar ülkede yaygın bir hareketsiniz bunların her e, korunması, yaşaması, süzdüğün faydetini süzdüğünüz için çok e, güçlü uluslararası ilişkilerine desteğe ihtiyacınız var demek Yani okullarımız e, kadar alanda faaliyet gösterirse o ülkede ve o bölgede güçlü e, ilişkilerine sahip olmanız lazım. Evet. Ve bir tarafta da yer almanız lazım. Evet. Bu anlamda baktığımızda e, daha pro bir Amerikan yaklaşımı e, cemaat için söylenebilir. Müthişim, cemaatin Washington'daki etkinliklerini gördüğünüzde yani AK Parti etkinliğine daha az senatör ve kongre kongreyesi katılır. E, cemaatin etkinliklerine hem e, Musevi hem de e, Amerikan siyasi hareketinin her iki tarafından da e, katılımluları gördüğünüzde güçlü ilişkinin olduğuna da tanık oluyoruz. Tabii bu dershane meselesinde tabii e, başbakan da ısrarla e, söyledi bundan geri basmayacağını, halbuki bazı bakanın bile haberinin sonradan olduğuna yani bu dershanelerin kapatılması kararını e, eğitim bakanının bile e, daha sonra öğrendiğini doğrudan doğruya Başbakan, yani merkezden, tepeden geldiğini söyleyen e, haberler de e, yer aldı. Bir de tabii Zaman Gazetesi'nin mesela bugünkü manşetinde de var. Bu çağda devlet zoruyla dönüşüm yapılamaz diye çeşitli e, akademisyenlere de sormuşlar. Sosyologlara, Ergun Özbuduna hukukçu, anayasa hukukucusu ve dershaneyi kapatmanın ya da zorla dönüştürmenin anayasaya ve insan haklarına aykırı ya da işte eee sosyolog profesör doktor Ali Murat Yeldel de toplum mühendisliği projesi olan tevhid-i tedrisat kanunuyla da aynısı yapıldığını e, ya da profesör doktor Halil İbrahim Bahar'ın mesela sosyolog dönüşüm tabandan olur yukarıdan olmaz tepeden inme düzenlemeler dönüşüm değildir diye Bir karşı çıkmalar var De, şeye destek olan önemli bir destek gelmiş başbakana Türkiye Komünist Partisi dershaneler kapatılsın okullar devletleştirilsin demiş yazılı bir açıklamaya Ne Bey aslında yani burada kritik sonu dershaneler konusunu biz baktım e, baktığımızda 2006'nıyım Haziran ayında bir programda izlemiş incelemişiz sizinle e, abi varmış e, canının yanında ve bayağı da konuşmuşuz çünkü elimizde 2-3 tane rapor varmış onlardan değerlendirmelerde bulunmuşuz bu dershane meselesi aslında gerçekten Türkiye'nin yarası dünyanın iç paralel bir şey yok gidiyorsunuz okulların son sınıfında bütün çocuklar dershanelere gitmek zorunda ikinci bir şey var ve okulların yerini almış bir dershane sistemi var ve neden bu dershane sistemi var? Burada verim düşük çok düşük bir eğitim sisteminde bir yeni bir 10-12 milyar dolarlık bir ihtiyaç mı oluşuyor 3000-4000 tane dershane var acayip büyük ve bu nedeni de eğitim sisteminden kaynaklanıyor. yani siz eğitim sistemiyle üniversite ya da işte sınav sistemi arasındaki uçurum bir dershaneye ihtiyaç duyuluyor ve dershaneler sınav sistemine bediliyor. Yani bu tartışmalı sorumlu bir yandan. Kapatılmalı, kapatılmamalı ya da dönüştürme dönüştürme. Bu konu konuşulabilir. Yani böyle bir paralel e, sistemin nasıl olması gerektiği Ama siz bunu demokratik bir ülkede zorla, emirle e, evet, yani, yapamazsınız. Bunu evet, farklı bir şekilde yaparsınız. Biz de o zaman, o zamanki ikimizin de duruşu konuşmaya baktığımızda biz de bunu konuyor. Hani Hatta bu raporlardan bir tanesi de TED'in raporuydu. Biri Dünya Bankası'nın sanıyorum. Yani genel olarak buradaki verimsizliği işaret eden raporlar. Ve şunu da söyleyeyim ben size 98 miydi? 9, ne? Unuttum şimdi tarihini. Gülen'in şöyle bir demeci var. Artık internetten bulunabilirim. Okulları e, milliyetime devretmeye hazırım diyor. Evet yani. yani dün mesela konu, Hasan Cemal de yazmıştı şeyde T24'te. Eğitimi adeta paralel bir sisteme dönüşen dershane mecburiyetinden kurtarma fikri doğru olabilir ama bunu bir süreç olarak planlamayı baştan kapatmak evet. o sebeple değil sonuçla uğraşmaktır. Bu nedenle sakattır diyor. Ayrıca girişim özgürlüğüne devlet müdahalesi devlet yasakçılığı getirmek ve üçüncüsü de sivil toplumu geriletip devlet kontrolü altına almak isteyen bir anlayışın güç kazanmasıdır dedikten sonra... Şahin Alpay'ın da köşesinden bir alıntıyla da noktalamış. Yani Şahin Alpay da Tayyip Erdoğan demokrasiyi neredeyse seçimlere indirgeyen bir anlayışla davranıyor. Niyetinin en iyi ifadesi şimdilik geriye çekilen fakat ileride yeniden gündeme geleceği anlaşılan yasama ve yargıyı da yürütmeye ayak bağı olmaktan çıkaracak. Türk usulü başkanlık sistemini getirme anlayışı diyor işte medyayı da yönlendiriyor. Sivil toplumu da W. ya Bush gibi ya benden yanasın ya karşında bir taraf olan taraf olur diye tehdit ediyor. Partisinin saflarından eleştirel sesleri de düşmana hizmet etme diye uyarıp ihraç ediyor Yani Erdoğan'ın sivil toplumu kontrol altına alma çabasının son halkası da dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi kisvesi altında kapatılması demiş. Bakın, Hı. milli bir 4 artı 4 artı 4 yaptı. Evet. Hiç tartışılmadan ortaya, hatta yani o zaman da hatırlıyorum 20 gün önceki bütçe konuşmasında bakan bundan söz etmiyordu. İşte bir ay önce strateji belgesinde 4 artı 4 artı 4'ten bahsedilmiyordu. Evet. Bakan, bakanın haberi olmadan bakanlar kurulunda herhalde başbakanlık kanununa kararlardan pat diye çıktı geldi. Ne Tartıştık biz bu konuyu. Bu iş yapış stili, işte bu otoriterlik ben yaptım oldu. Benim istediğim, yani bu mesele burada ama bunun arkasında dershane sistemi doğru bir sistem mi? Değil bana Değil. göre de. Evet evet. Yani, yani hiç kimse bunu şey yapamaz. Bunun bir şekilde dönüştürülmesi lazım. Sınav sistemini emanet etmişsin. Dershane sistemi de var mı? Böyle bir şey ve yüzde ancak e, bu dershanelere gidenlerin eee artıyor doğru. Çünkü sınav sistemini azdı diyorlar. E, okul sistemi sınavsız. Neyse yani bu Evet. Bu, yani bu, çoktan deniz... seçmeli e, sınavlar evet. olduğu sürece dershanelerden e, kurtulmanın e, imkanı olmayacak. Olmuyor. Çok. Imkanı, Ama yani, onu hareket. Türkçak bunun yani, da onu söylemişti yani. Gitten gelen algının e, şey anladığım. Demiş söylediğiniz İttifakın bozulması yatıyor. Evet. Ee, ve onun önümüzdeki siyasi süreç üzerindeki etkileri belirleyici olacak. Yani Türkiye'de Erdoğan dizilen e, denkleminde ve başka AK Parti içerisinde, muhafazakar içerisinde, e, bu ülkü içerisinde bu bir farklılaşma söz konusu olacak. Bu farklılaşma nasıl evrilecek? Yani işte Erdoğan'ın otoriterliğini yıkan bir... E, ...pozisyonda da gerçekleşecek. Erdoğan patatize mi edilecek? Sınırlandırılacak mı? Ee, ve bu hareket kendisine... E, ...bir... E, yeni, ...ikinci bir yeniyi... ...yapabilecek mi? Yani 2021'de... E, ...Türkiye'de siyasi... ...İslamdan bir yeni hareket çıktı. E, dinamik bir hareket. Üçünümden dedikti iktidarda. Ama şimdi komşularıyla ilişkileri bozulmuş. Orta politikası çökmüş. Yani... E, ...içeride otoriterliğini... E, Yeni e, motiflerle ülke yönetme azminin e, arttığı, e, insanların özel hayatlarına müdahale edildiği, haklarına geldiği otoriter bir yönetime karşı muhafazakar blok içerisinde yeni bir e, durum ortaya çıkabilir mi? ...yeni bir toparlama yaşanabilir bu kimin üzerinden olur? Burada önemli aktörlerden biri Gülen Cemaat. Evet şimdi yani, tam e, süreyi de bitirmek üzereyiz ama bir e, e, galiba Can'ın bir sorusu daha var çok, biterken. Çok ufak dikkatimi biter. çeken bir noktadan bahsetmek istiyorum. Aslında gazete okurken artık keyif aldığımı söylemek için bu sözü aldım. Mesela daha önce baktığınız zaman Zaman ve Style Gazetesi'nin aynı şeyleri aynı haber ajansı üzerinden... Aynı satırlarla yazdığını görüyor biliyordunuz Ama mesela bugün Star gazetesinin manşetinde bir haber var Burada Bingöl'de 20.000 öğrenciden sadece 3500 dershaneye gidebildiğinden bahsetmiş haberin içerisinde Ve bu öğrencilerin 600'ünün borcunu ödeyemediği için icralık olduğu Diyarbakır'da haciz gelen öğrenci sayısının 1500'den fazla olduğundan bahsediyor bu Star gazetesinde Bir başka Bingöl ve dershane haberi ise Zaman gazetesinde var 23 Kasım haberi bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershaneleri okuma salonlarını kapatmaya yönelik teşebbüsünden en çok bu kurumda bulunanlar, destek alanlar üzülmüş. Bingöl'de canlı bombaya siper olarak Hatice Bilgin'in kocası Kadri Belgin'in çocuklarını annesiz büyüttükten sonra dershanelerin büyük yardım gördüğüne dikkat çekmiş. Bu siper, canlı bombaya siper olan Hatice Belgin'in kocası. Bu çocuklarımın geleceğine ışık oldu buralar diyor ve lütfen kapatmayın diyor. Yani iki tane Bingöl haberi var. iki tane Bingöl'den Dersan haberi var. Ama ikisi de birbirinden farklı konuşuyor ve gazeteler gerçekten okunduğu zaman eğlenceli bir hale geliyor son zamanlarda. <gülüyor> bir, bir nokta ders bir de Dün galiba Ömer Bey'le biraz konuşmuştuk. Herkes de gülence oldu. Savcıdan Kemalist'e. Çünkü AK <gülüyor> Parti'nin içi parçalansın da. Nasıl kim bu nasıl parçalansın, parçalansın diye. <gülüyor> e bir memlekette var. bir gülen ittifakı başka türlü gelişmeye başladı. Yani hiç hiç, da, hiç, hiç, yani... hiç konuşmayan e, bazı konuşmamasıyla dikkati çeken bazı milletvekillerinin de mesela Hakan Şükür'ün de bu konuda... E, e, dershanelerin kapatılamayacağına dair demeciyle AKP'den ayrılması da gene eğlendirici haberler arasında yer alıyordu yani. Burada çok değişik şeyler yaşayacağız. Önümüzdeki dönem o gösteriyor. Yani yine de genel seçimlerden sonra daha fazla. Ama şey, böyle bir şey zaten masif bir karakter taşıması mümkün değil. Muhafazakar %50'lik oyalanmış bir siyasi partinin mütekin e, kendisini gösteriyor bu e, da cemaatli çatışmayla ortaya çıktı evet. ne diyeceğiz bakacağız bakacağız evet başka e, Barzani ziyaretine vakit kalmadı ama onun etraflıca zaten ya daha önce Barzani var Ya işte çok konu var anaysa ama ne yapalım Evet, <Gülüyor> peki çok teşekkürler iyi günler hoşçakalın Ali Bilge ile Ekonomi Politik